Bunlar bile bile yalan yere yemin ederler. Allah, onlara şiddetli bir ceza hazırladı. Çünkü bunlar, çok fena işler yapıyorlar. Onlar, yeminlerini siper edinip, Allah yolundan insanları uzaklaştırdılar. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır. Allah'ın cezalandırma iradesine karşı, onların malları da, evlatları da asla fayda veremez. Onlar cehennemliktirler. Hem de orada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 Şeytanın takımı ziyan ve hüsrana mahkumdur. Allahı ve elçisini karşılarına alanlar, onlara düşmanlık edenler en alçak olanların derecesindedirler. Çünkü Allah, ben ve elçilerim elbette galip geliriz diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir milletin Allah'ın ve Rasulünün karşısına çıkan kimseleri